Evet sevgili kardeşlerim bugün tefsir dersimizde eee beraberiz. Allah'ın selamı, bereketi, sevgisi ve muhabbeti daim olsun. E, bugün okuyacağımız ayet-i kerime 77 78 79 ayet-i kerimeler. Önce bu 3 ayet-i kerimeyi efendim 1 2 3 ayet-i kerime okusak yeter. Hocamız bu defa Suud İbrahim Meşhureyim'den dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ve la ya'lamu ne ennallaha ya'lamu ma yusiruna ve ma yu'linun. Ve minhum ummiyuna la ya'lamu ne lkitaba illa emaniyya ve inhum illa yadunnun. Ha veydun lillezine yektubu ne lkitaba bi eydihine. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مَا لا تعلمون Evet, sağlık Allah'a lazım. Birinci ayet-i kerimeye bakalım. Okuduğumuz birinci ayet-i kerimede. Evet, evvela <gülüyor> ya'lemune, bilmiyorlar mı? Enne Allah'a, Allah, ya'lemu, bilir, <gülüyor> ma yusirrune, gizlediklerini, ve ma yu'lenun. ilan ettiklerini, açıkladıklarını ve gizlediklerini onlara bir şeyler kapalı olabilir, onlara bir şeyler aç, açık olmayabilir, gizli olabilir, gizli kalabilir, saklayabilirler onlardan bir şeyler ama bilsinler ki Allah'a, Allah'tan bir şeyi saklayamaz Hatta bu e, gelenek halini almıştı. Yahudiler aman susun yanında konuşmayın. Allah'tan bir ayet gelir de Ee, bizim e, yüzümüzü açığa çıkarır vurur diye e, korkarlar Korkar olmuşlardı. Biliyorlardı yani peygamberimizin ak peygamber olduğunu. Onların bilmediği şeyi ona bildirildiğini bildikleri için yanında sessiz dururlardı. Münafıklar dahil. Evet. Burada da bu kerime tekrar böyle. Anlatıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman şeytanı insanlar da bilirler ki aman burada fazla durmayalım kaçalım. Ya da konuşalım ki onun tesirini üzerimizden atalım, dikkatli dinlemeyelim, dikkatli insanların bizim dikkatimizi başka yere dağıtalım derler. Kur'an'ın aziz olduğunu, Kur'an'ın şerefli olduğunu, Kur'an'ın tesiri altına girmekten kaçarak şeytanlar bir taraftan da bunu ispat etmiş olurlar. ve milyonlar onlardan bir kısmı vardır. bilmez ama bilmemezlik üzere de eee kendilerini üstün kabul eden bir takım insanlar vardır. La ya'lemun el kitabe. Yani buradaki ümmi saf bir ümmilik değil, görüntü içerisinde olan ümmiliktir. La ya'lemun el kitabe. Kitabı okumayı bilmezler, yazmayı bilmezler. Kitaptan ders almayı, hikmet çıkarmayı efendim anlamazlar. İlla emaniye emani belli bir şekilde e, kesin bilgiler değişmeyen bilgiler üzerine katkısı, imkanı olmayan değiştiremeyeceğin öğrenilmiş e, efendim cehalet bilgiler, kuruntular. Beynuhum illa yadhunnun onlar bir şey bilmezler. Ancak e, zan üzeri, işte zannederim şöyledir falan denilebilecek, zan ile ifade edilebilecek bilgilerden öteye bir şey bilmezler. Evet, sevgili kardeşim, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerin iki yüzlü tutumların anlatıldığı bu ayet-i kerimede bu karakterdeki insanlar bir topluluktan iştenlikle iman edip Müslümanlara katılmalarının beklenemeyeceğine işaret ediliyor Bayat-ı de Çeşitli rivayetlere göre bazı Yahudiler Müslümanlarla karşılaştıklarında kendilerinin de iman ettiklerini, iman ehli olduklarını söylerler. Ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini, atalarının isyanları sebebiyle çektikleri cezalar ve hakaretle anılmaları gibi konulara ilişkin olarak Tevrat'ta yer alan açıklamalar hususunda Müslümanlara bilgi verirler. Daha sonra bunlar bir araya geldikleri zamanda diğer Yahudilerle beraber bir araya gelince özellikle de din adamları tarafından bu tutumları sebebiyle burada eleştirilmiştir. Yani açıktan haklısınız, aynen öyledir falan dedikleri konularda bir araya kalınca, bir araya gelince hayır ya işte biz onlara şöyle yaptık, böyle yaptık gibi. Halbuki Allah onların sakladıklarını da, açıkladıklarını da biliyordu. İsrailoğullarının tarihine ilişkin olarak Kur'an'ın muhtelif sürelerde yer alan geniş e, ifadeleri Müslümanlara bildiriyor. Oysa e, burada hedef kesip Müslümanlar oysa e, Ama Yahudiler de bunun bu gerçeğin böyle olduğunu biliyorlardı. Bunu inkar edemiyorlar. Yüzlerine gelince evet aynen öyle oldu falan derken ama kendi işlerinde ise hayır ya onlar bizi kötülemek için şudur budur falan kendi içinde de böyle kendilerini bir araya tutmak için de böyle iki yüzlü davranıyorlardı. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ şu takım insanlara yazıklar olsun. Ve veylün yazıklar olsun. Cehennemin en aşağı tabakasına gidecek olanlar bunlardır. Kimdir? Kime yazıklar olsun? Lilladine, o kimselere ki yektubunel kitabe kitabı yazarlar. Bunlar yazmayı bilen insanlar, okumayı yazmayı bilen insanlar. Ne ile Bir eğdiyim. Elleriyle yazdıkları kitabı. Thümme yekulüne sonra da derler ki <Gülüyor> Bu Allah'tan gelen bir kitaptır. Burada Tevrat'ın ve İncil'in yazmalarının hepsi e, tamamen bir üçüncü şahıs tarafından anlatım tarzıyla yazılmıştır. Kur'an'ın seviyesinde asla değildir. Kur'an'ın yazım tekniğine asla uymaz. Ancak denk olarak neyin dengi İslamiyet'te derseniz hadis kitaplar işte falan falan falan şu şekilde şöyle şöyle anlatmış şu şekilde Hazreti İsa böyle anlatmış şeklinde anlatım tarzı olarak hadislerin dengindedir onlar ama kaldı ki onların içerisinde bir sürü uydurmalar vardır. Çoğu insanlar bugün için hadis-i şeriflere ön yargılı yaklaşan insanlar, beklentide olan insanlar içimizden de birçok böyle akli evveleri yakalayın. Hadis tartışmaları kazandırmak hadisleri reddetme çaba ve gayretlerini altında yakan yatan sebepler den bir tanesi dış mihrakların oyuna gelmiş olmaları da üzücüdür. Bu sebeplerden bir tanesi de budur. Bu açıdan çok üzülüyoruz. Yani gerçekten birçok insanlar din adına sufuluk, takvalık yapayım derken fazla gayret keşkilik gösterirken diğer taraftan da İslam dışı mihraklara, kaynaklara Ve din düşmanı insanların eline de, efendim, koz vermiş oluyorlar. Bu bir tarafa. Burada ne dedi? Kendi elleriyle yazdıkları kitabı, İncil ve Tevrat'ın hiçbirisi ilk geldiği şekliyle yazılmış hali değildir. Evet, papazların, hahamların yazmış olduklarını sonra da e, her devirde yeniden, yeniden, yeniden yazılan, ya en azı bir elli, yüz sene geçti mi, zorlandılar mı, hemen tekrar bir daha yazıyorlar, değiştiriyorlar falan. ثُمَّ يَقُولُنِ هَذَا مِنْ عَنْدِ Bunu niye diyorlar? ya yani neden Allah'tan geldi diyoruz söylüyorlar? Bir bildikleri mi var? Acaba gerçekten bu elleriyle değiştirdikleri konuların ilavelerin Allah'ın oğlu olduklarıyla ilgili efendim Allah'ın ailesi olduklarıyla ilgili bunların hepsinde bir bildikleri mi var? Hayır. Kendi yazmalarının ilahi kitap diye göstermelerinin arkasında bir sebep var. Lişte ru bihi semenen qalilan az bir para karşılığında onu satmak için. Gerçekler hakikatlar çok değerlidir. Çok değerli olan şeyleri çok basit amaçlar için semene basit amaçlar demek basit değerler karşılığında sattıkları için. Dünyevi bir refah, dünyevi bir, bir dünyevi bir kazanç için bunu yaparlar. Feveylul onlara yazıklar olsun. Neden? Mimma ketebet edihim onların elleriyle yazmış olduklarında وَوَيْلُنْ لَهُمْ مِنْ مَا يَكْسِبُونَ Ve yapmış olduklarından. Yapmış olduklarından dolayı bir yazıklar bu iş kötü bir iştir. İnsanları kandırmak kötü bir şeydir. Kendi eliyle yazıp bu Allah'ındır dedikleri için de yine yazıklar olsun. Diyor. Ayrıca bir yazıklar da olsun. Ne için? Para karşılığı bunu yaptıkları için. Dini Dünya için kullananlara yazıklar olsun diyor. Dini, dünya amacı için kullananlara yazıklar olsun. Dünyeli işleri, ahiret amacı için kullananlar sevap kazanır. Ama ahireti ve dini bilgileri, duyguları dünya için kullananlara yazıklar olsun. Dünya için kullanma derken nefsani ve şeytani amaçlar için. Yoksa dünyadaki dünyayı ıslah etmek için, dünya mamur etmek için, dünyadaki müminleri, Müslümanları efendim ahiretteki ahireti yönelik bir yatırıma amacıyla yapmakta yine ahiret amacı vardır. Evet, bu ayet-i kerimeye şöyle bir bakalım. Yine bu ayet kerimede bazı Yahudilerin kendi dinleri ve kutsal kitapları konusunda son derece bilgisiz olduklarına, din adına bildiklerinin kuruntu ve zandan ibaret olduğunu işaret etmektedir. Evet, ayet-i kerimede ne dedim? İşlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Ayet 78'de böyle söyledim. Evet, Süreyi Araf 157 ve 158'de de Ül Ümmi kelimesiyle ilgili açıklama vardır. Oraya da müracaat etmek lazım. 79'da elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların çünkü yalan söylüyor. Ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların ayet-i kerimesinde sonuncu ayet-i kerimede okuduğumuz burada Yahudi bilginlerinin çeşitli dini konularda bir takım kitaplar yazarak bunların Allah'ın katından gelmiş dini gerekleri içerdiğini ileri sürdükleri ve yukarıda sözü edilen cahil halka önemsiz bir bedelle sattıkları bildirilmektedir. Yahudi bilgilerim bu tutumlarıyla halkı din konusunda bilgilendirme amacı taşımadıkları ortaya konmuştur. Aksine kendi sözlerini ve yorumlarını Allah'ın kelamı gibi gösterip böylece kişisel görüşlerini kutsalaştırmaya dinin aslı gibi göstermeye kalkıştıkları üstelik bu yolla da dini bir istismar ve kazanç aracı haline getirdikleri için ayette ağır bir dille kınandıkları görülmektedir. Kuşkusuz burada Müslümanlara da bir ibret vardır. Bu ayette aynı zamanda ne var? Bize de bir mesaj gönderiyor. Ee, bundan sonraki gelen ayet-i kerime, ayet kerime de yine Yahudilerle ilgili bazı e, hataları hatırlatıyor. yaptıkları düşünce boyutundaki fikir boyutundaki hatalarını anlatıyor. Onlar e, şöyle inanıyorlar. Yani biz cennetlik insanlarız. E, biz iyi insanlarız. Biz yeryüzüne çok farklı yaratılmış faziletli toplumuz. Onun için biz cehenneme gitsek de birkaç günlük falan gireriz. Biz ne yaparsak yapalım. Onun için meyhane üzerinden para kazanırlar. Fuhuş yerlerinden para kazanırlar. Haram, helal demezler, para kazanırlar, yeter ki Yahudilere hizmet et. Bu anlayış Yahudi anlayıştır. Haram ve helal tanımamak, Allah'ın emirlerini tanımamak, dünya için her şeye cevaz vermiş olmaları, kendi davaları için her şeye cevaz vermiş olmaları, burada biraz sonraki ya da bir, bir sonraki derste de göreceğiz. Ayet-i Kerime'de onu anlatıyor. Ne diyor makaöllen temes Nar lla yamen made belirli birkaç gün böyle belki giresik cehenneme gireceğiz yoksa biz Yahudiler üstün bir varlığız biz yaratılıştan üstün yaratıldık bize ateş dokunmayacak. bize cehenneme girmeyeceğiz onlara de ki diyor böyle takas tümünde Allah ahtı böyle düşünceyi Siz nereden söylüyorsunuz size verilmiş Allah'tan bir söz mü var Eğer verdiyse falan Yulüif Allahu ahte Allah verdiği sözünden dönmez. Elbette dönmeyecek. Ama bunu gösterin. Nereden okuyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Hangi kitaptan? Hangi vahiyden? Em tekulüne <gülüyor> alallâhi mâ alâ ta'lemûn. Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bilmediğiniz yerde Allah hakkında böyle konuşuyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Hayır diyor. Bela men kesebe seyyieten ve ahatat bihi hatiyatuhu feulâ kesamnân. kim bir kötülük yaparsa hata ederse hatasının karşılığını cehenneme giderek göre, gö e, Efendim görecektir. İşte bunlar eshab olacak ve kimileri de olacak ki orada Halid sürekli ve devamlı kalacak. Kural budur. Bütün dinde kural budur. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Ve iman edip ameli salih işleyen De cennete gidecek. Orada devamlı kalacak. Bunun dışında bir gerçek yok. İster Yahudi olun, ister Müslüman olun, ister kim olursanız olun. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Siz doğuştan üstünlük, Efendim doğuştan farklılık. Evet Allah size peygamberleri göndererek faziletli kılmıştır. Siz peygamberlerin yolunu, Gittiğiniz, onun dediklerini, vahyin, emrin, emrini yerine getirdiklerin ölçüde Allah size çok peygamber göndererek fazilet vermiştir. Ama siz Allah'ın emrini çevirip, evirip istediğiniz yere getirdiğiniz zaman alçalırsınız. Daha bedbaht olur ve bütün üstünlüklerinizi de yitirir, daha alçağın alçağı haline gelirsiniz, küçülürsünüz. kaybedersiniz cehennemlik. Demek ki onların düşüncesi neydi? Onlar hayır. Biz ne yaparsak yapalım, biz doğuştan farklı insan olarak yaratıldık. Bize belki birkaç gün cehennem, yaptığımız günahlar yüzünden birkaç gün cehennemde kalırız. Bize cehennem efendim tutmaz bizi. Bu inanç tamamen sapıtmadır, saptırmadır. Şeytanın, ima ve vesvesi başka bir şey değildir diyor. Daha sonra o ayet-i inşallah tekrar e, okur. Ondan sonraki yine e, Bakara suresinde devam ederiz. En uzun süreden olan e, Bakara suresi, daha sonra Ali İmran suresi. Birçok insanlar, Yahudiler bile ya Kur'an işte olur da şu Bakara ve Ali İmran olmasa derlermiş. Demek ki neden dediklerini şimdi anlıyoruz. Neden Yahudiler, efendim Bakara ve Ali İmran'ı sevmezler. Onun için Mason ve Yahudilerle işbirliği halindekiler ilk reform İslam'da yapacak olsalar ilk önce bu iki süreden yaparlar. Unutmayın. Efendim bugün böyle tefsir dersimizle beraber olduk. Kısa da olsa e, Cenab-ı Hak bu beraberliğimizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah'ın selam bereketi, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim, selamünaleyküm.